Bismillah, elhamdülillah ve ve ala Şimdi son zamanlarda çokça sorulan bir soru var. Normalde ben soru cevap yapmıyorum biliyorsunuz. Bu sadece benim için önem arz ediyor. Çünkü ümmet için önem arz ediyor. Sorunun genelleri şu şekilde. Hocam, esselamu aleyküm, aleyküm Yahudi ve Hristiyanların aziri ile müşriklerin azirini aynı kefeye koymayan, yani ehli kitabın azirine tekfir edip, Kendini İslam'a nispet eden ama bununla beraber Allah'a büyük şirk ile şirk koşan kişiyi hüccet olmadan tekfir etmeyen kişinin durumu nedir? Bu konuda Ali el-Hudayr'dan icma naklediyorlar. Bizi aydınlatır mısınız? Şimdi ben konuyu önce söyleyeyim. Soruyu anlayalım. Şimdi bir kişi var. Bu kişi diyor ki Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenleri ben tekfir ediyorum. Ama kendisini İslam'a nispet eden bir adam var. Hani Müslüman olduğunu iddia ediyor ve o zannediyor. Ama bu Allah'a şirk koşuyor. Ve başka biri de bu adamı tekfir etmiyor. Şöyle söylüyor. Biz bu adamı hüccetten sonra tekfir edebiliriz. Tamam? Bu kişilerin hükmü soruluyor. Şimdi baştan ben şunu söyleyeyim. Biz bu konuyla alakalı bir ders yapmıştık. İslam'ı bozan unsurlarda kafirleri tekfir etmemek diye. Bütün delilleri oradan ben şimdi burada yine zikretmeyeceğim. İnşallah oraya başvurulabilir. Şöyle başlamak istiyorum inşallah. İki tane ayet okuyacağım bu konuyla alakalı. Çünkü hani bu konuda konuşanlar Allah'tan korksun. Rabbimiz diyor ki Hac suresinin 3. ayetinde "Veminen nâsim meyucâdilu fillâhi biğayri ilm." İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah hakkında bilgisizce konuşurlar, ilimsizce konuşurlar ve tâbi'u kullu şeytânin Ondan sonra her azılı şeytana uyarlar. Yani Allah'ın dini hakkında ilimsizce konuşmak insanı normal şeytanlara da değil, her azılı şeytana uyduracak. Ondan sonra 5 ayet sonra 8. ayetinde Rabbimiz diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَا يُجَادِلُ فِي bi بِغَيْرِ ilm. İnsanlardan öyle var, öyleleri vardır ki Allah hakkında ilimsiz bir şekilde tartışırlar. وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Bilgisiz, ilimsiz, Hidayete uymayan, aydınlatıcı bir kitaba uymaksızın tartışırlar. Allah'a sığınırız böyle insanlardan olmaktan. Şimdi genelde piyasada kendini tevhide nispet eden insanlar Hanefi ulemasını eleştiriyorlar. Rey ehliler işte kendi görüşlerini Kur'an ve sünnetin önüne getiriyorlar ki öyle değil. Allah Azze ve Celle onlara rahmet eylesin. Ondan sonra ama aynı bu konuyla alakalı yani azir konusunda konuştuğunda hiçbir ayet okumadan... Hiçbir hadis zikretmeden ahi şu alim şöyle söyledi. Hocam şu alim şöyle söyledi. Hocam şu alimden şöyle icma naklediyor diyorlar. Şimdi burada konunun çok büyük bir sıkıntısı var. Anlaşılmayan bir olay var. O da şu. Şirk kendi başına bir dindir. Bu anlaşılmadığı için Adam Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenleri tekfir ediyor, hiç duraksamıyor. Çünkü niye? Onları İslam'dan başka bir din olarak kabul ediyor. Ama şirk koşan bir kişiyi İslam'dan ayrı bir din üzere değerlendirmediği için bu adama diyor ki ben bunu hüccetten sonra tekfir ederim. Anlaşıldı mı? İşte meselenin kopma noktası, ince noktası buray. Şimdi biz de bu konuda inşallah bakalım Rabbimiz bu konuyla alakalı ne diyor? Ve selef şirke bir din demiş midir yoksa dememiş midir? Buna bir göz atalım Allah'ın izniyle. Şimdi Rabbimiz diyor ki Hac suresinde, yine Hac suresinden okuyacağım 17. ayetinde. İnnel lezîne iman edenler. Vel lezîne hâdû, yahudiler. Vessâbiîne, sâbîler. Vennesâra, hristiyanlar Vel mecûse, ve mecûsiler. Şimdi iyi dinleyin. وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Ve müşrikler. Allah Azze ve Celle altı sınıf sayıyor. اِنَّ yafsilu يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ el الْقِيَامَةِ Allah onların arasını kıyamet gününde ayıracak, onların arasında hükmedecek. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Allah her şeyin üzerine şahit olandır. Anlaşıldı mı? Şimdi... Bu konu hakkında bakalım ümmetten alimlerimiz ne demiş. Genelde bizi şöyle itham ediyorlar maalesef. Hani bunu üzülerek belirtiyorum. Ahi siz akılcısınız. Yani konuya akılcı yaklaşıyorsunuz. Sizin dediğinizi kimse söylememiş. Bunu demeleri de aslında şuradan kaynaklanıyor. Hiçbir kitabı, ilmi kitabı bu konuda okumadıklarından dolayı Mesela Suudi Arabistan ekolünden bir alim ne yazmışsa onun yazdığını din zannediyorlar. Zaten onun için mesela sorunun içinde ne vardı? Ali el-Hudayr. Mesela Ali el-Hudayr halen yaşayan bir adam. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 1500 sene sonra yaşamış bir adam beni nasıl bağlar ki bu dinde? Beni bizi bu dinde ne bağlar? Kur'an ve sünnet bağlar ve selefin bunu nasıl anladığı bizi bağlar. Zaten bir insanın burada yani ısrarlı bir şekilde... Güncel alimlerden delil getirmeye çalışması aslında bu konuda zorlandığının ifadesidir. Mesela biz bu konudan İmam Taberi'den ben getireceğim inşallah. Niye İmam Taberi denilirse? Onun tefsiri hakkında tefsirlerin anası deniliyor. Bir de bakın İmam Et Taberi, subhanallah daha yeni baktım. Bizden tam 1100 sene önce ölmüş. 1100 sene önce ölmüş. Bir de ölmeden kaç sene önce tefsirini yazmış. Tefsirinde Katade'den rivayet ediyor. Katade tabiindendir. Sahabenin talebesi. Sahabenin talebesi. Bakın bu ayeti nasıl anlamış. An katade ta fi kavlihi. Yani Katade'den şu kavli deniliyor. Bu ayeti okuyor. Kale dedi ki. As-sabi'ûne kavmun yabudul melâike. Diyor ki sabiler meleklere tapan bir kavim idi. Ve yusallûne'l Kıbleye doğru namaz kılıyorlardı. Tamam. Aslında buraya da gidilebilir. Namaz İslam alameti değil. ben oraya hiç girmeyeceğim. Yaqraun ez-Zebur. Zebur'u da okuyorlardı. Ondan sonra vel Mecus, Mecusilere geldiğimizde yabudun eşşems. Güneşe tapıyorlardı. Vel aya tapıyorlardı. Ven Niran ve ateşlere tapıyorlardı. Velzini eşreku yabudun el-eûtân. ise diyor ki putlara tapıyorlardı. Şimdi burası çok önemli. Bakın Selef bu ayeti nasıl anlamış? <gülüyor> Dinler altı tanedir. Şimdi bu ayette kim kim geçti? İman edenler. Yahudiler 2, Sabi'iler 3, Hristiyanlar 4, Mecusiler 5 ve Müşrikler 6. Bak altı tane din var diyor. Tamam. Yani ne demek istiyor burada? Şirk kendi başına bir dindir. Bizim Selefimiz, Sabi'nin talebesi bu ayeti böyle anlamış. Şimdi sahabenin talebesinin konuştuğu yerde bugün Suudi Arabistan'a midesinden bağlı olan bir adamın ne söylediği bizi ne kadar bağlar? Büyük şirikte cehalet olduğunu, olabileceğini iddia eden bir insan. su taahhütlarına Müslüman diyen bir insan. Onların cümlerini ortaya katmayan bir insan. Hakkı ketmeden bir insan. Bu konuda ne demiş? bizim ilgilendirmez ki. Allah'tan korkmak lazım. Ondan sonra gata diyor ki Rahimahullah Khamsetun li şeytan Beş din şeytanidir. Bak beş din şeytanidir. Yani Yahudilik, Hristiyanlık, Sabilik, Mecusilik ve şirk diyor ki şeytanın dinlerindendir. Ondan sonra diyor ve li Rahman. Bir tanesi de Rahman'ın dinidir. O da ne? İman, İslam, tevhid. Tamam? Yani bizim selefimiz böyle anlamış. Şirki bir din olarak algılamış. O zaman şimdi meseleye Doğru taraftan bakarsak, doğru açıdan bakarsak neyi anlıyoruz? Bir adam isterse Yahudi olsun, isterse Hristiyan olsun, isterse büyük şirk de Allah'a şirk koşsun hiçbir fark etmez. Bu kişileri tekfir etmeyen veyahut hüccetten sonra tekfir edebiliriz diyen insan nasıl Yahudi ve Hristiyanlar hakkında ayetleri yalanlıyorsa müşrikler hakkında inmiş olan ayetlerin hepsini yalanlamıştır. Bir de şunu söyleyeyim müşriklerin şirki hakkında Kur'an'da daha fazla ayet var Yahudi ve Hristiyanların küfründen. Şimdi soruyorsun burası da kendilerine göre bir çelişki. Kardeşim Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyenleri niye tekfir ediyorsun? Diyor ki bu konuda açık naslar vardır. O zaman tamam. Şimdi şirk ile alakalı naslara bakalım. Rabbimiz diyor ki men yuşrik billah fakat harramallahu alayhil cenne. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılar. Bu ayet açık mı? Çok açık, çok net. Hatta az sonra Allah nasip ederse başka bir ayette İmam Kurtubin ne dediğine bakacağız. Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşan insanın cennete girmediğini söylüyor. Açık bir şekilde ifade ediyor. Yani Allah'tan korkun bunu size Rabbiniz söylüyor. Şimdi şirk koşan bir insanın hükmünü, ben ona hüccet ulaştırdıktan sonra verebilirim demek nedir? Bu aynı şudur. Yahudi ve Hristiyanları da efendim ben hüccetten önce tekfir edemem. Arada hiçbir fark yoktur. Allah'tan korkun. Tekrar edeyim. Bu en son öğrendiğim şeyi, şirk bir dindir. Bakın selefimizden bunu açık bir şekilde okudu. Şirkin bir din olduğunu ya anlamadıkları için veyahut şöyle söyleyeyim zulmetmeyeyim anlayamadıkları için şirkte bulunan kişiyi şirke nispet etmiyorlar. Halen İslam'ın içine değirlendiriyorlar. Nauzu <gülüyor> billah. Allah'a sığınırız böyle bir şey. Tamam? Şimdi bir ayet daha okuyayım. Müşriklerin şirke acaba açık mı değilmiş? Şimdi Rabbimiz diyor ki: "İnna Allaha la yaghfiru eyyuheşreke bihi ve yaghfiru ma dunen zalika limen Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun altında istediğini istediğine affeder. Şimdi şöyle rivayet ediliyor. Bu ayet niye inmiş? Diyor ki: "Rubiye en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem tala" şöyle rivayet etti. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şu ayeti tilavet ediyordu, okuyordu. "İnallaha yagfiruz ve cemii'a." Allah bütün günahları affeder. Tamam? Bu ayeti okuyordu. Feqale lahu Bir adam ona dedi ki: "Ya Resulullah, ve şirk? Ey Allah'ın Resulü, peki şirk ne olacak? Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun altında, bunun dunununda istediğin, istediğin affeder. Şimdi iyi dinleyin ama Kurtubi ne diyor? وَهَذَا مِنَ الْمُحْكَمِ <عَلَيّ> Diyor ki bu o muhkemlerdendir ki bunun üzerine ittifak edilmiş. Bunun üzerine ittifak edilmiş. Bakın nasıl bir ittifak? اَلَّذ۪ي لَا fihi ف۪يه۪ بَيْنَ الْمَّ Öyle bir İttifak kurulmuş ki ümmette hiç kimse orada ihtilaf etmemiş. Ümmetin arasında kesinlikle ihtilaf olmamış. O zaman ben şunu söyleyeyim. Kardeşlerim siz bizi bazı şeylerle itham ediyorsunuz da belki siz ümmetten değilsiniz. Yani bu konuda belki sizin algınız ümmetin algısı değildir. Allah Azze ve Celle tövbe etmek lazım. O zaman şimdi şunu söylemek lazım. Şimdi Rabbimiz dedi ki, Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun altında istediğini istediğini affeder. Diğer okuduğumuz ayette dedi ki: Kim şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılar. Tamam? Ondan sonra aynısını Allah Resulüne bile söylüyor. Torpilin olmadığını göstermek için. Velakad uhiye ileyke ve ilallezine min qablika la in eshrakta layhabatanna amaluk ve la takunenn min Kasem olsun ki Muhammed biz sana vahyettik ve senden önceki peygamberlere vahyettik. Eğer Allah'a şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve sen kaybedenlerden olursun. Şimdi bu ayetler açık mı? Çok açık. Bunun hilafına ayetler var mı? Büyük şirkle alakalı. Hayır. Veyahut büyük şirkte özür olacağına dair. Hayır. Bu konuyla alakalı getiren hadislerin hiçbiri de kat'i değildir. Hepsi zannidir, muteşabihtir. Müteşabih olduğunda müteşabihlerin muhkemlere hamledilir. Rabbimiz diyor ki kim şirk koşarsa ben onun cennetimi ona haram kılarım. Sen anlıyor musun bunu söyleyen kişi yani şirk koşan bir insan. Hüccetin ikamesinden sonra tekfir edilir, edilir diyen insan Allah'ın cennetini kendine haram kıldığı insan hakkında diyor ki hayır cennet ona haram değildir. Belki de bir kurtulma yolu vardır. Allah'tan korkmak lazım. Şöyle zannediyorum bu insanlar ne dediklerinin farkında değil. Allah Azze ve Celle hidayet eylesin. Ama şöyle söylüyorlar. Hocam şimdi sen bizi yanlış anlıyorsun. Biz hiç tekfir etmiyoruz. Demiyoruz ki ha biz de bunları tekfir ederiz. Bizimle sizin aramızdaki fark 5 dakikalık mesele. Siz hüccetten önce tekfir ediyorsunuz. Biz hüccetten sonra tekfir ediyoruz. Sen bize zulm ediyorsun. Allah İbn Kayyime rahmet eylesin. Bakın hüccetle alakalı ne diyor? Bir fasıl açıyor bu konuyla alakalı diyor ki ihtiraful abdi bi kıyamı hujjati llahi iman diyor ki kulun itiraf etmesi şunu itiraf etmesi Allah onun üzerine hujjeti ikame etmiştir bunu itiraf etmesi diyor ki imanın lavazımlarındandır imanın şartlarındandır subhanallah yani İbni Kayyım'a e göre imanın şartlarından lavazımlarından bir tanesi ne kul şunu İtiraf edecek. Allah benim üzerime hücceti ikame eyledi. Ondan sonra bakın diyor ki eta'a asa. Bunu itiraf ettikten sonra ister itaat etsin, ister isyan etsin. Tamam? Fe inne hucce Allahi qamet al abdi bi irsali ar-rasuli ve inzali'l-kitab. Diyor ki Allah'ın hücceti kolun üzerine ikame olunmuştur. Ney ile? Resul'ün gönderilmesi ve kitabın indirilmesiyle Allah'ın hücceti kulun üzerine ikame olunmuştur. Yani nasıl hüccet olunur? Peygamber geldi, kitap indi o hüccet bitti. Tamam? Ondan sonra diyor ki ve buluğu zalika ileyh ve kişinin buna ulaşmasıyla Tamam? Yani burada kastettiği şu. Hiçbir şekilde kendisine risalet gelmemiş insan bunun dışında değerlendirilebilir ki orası bile ümmetin arasında ihtilaflı. Ben oraya hiç girmeyeceğim. Ve diyor ki ve temekunihi minel ilmi bihi ve diyor ki ona o hüccete ulaşmanın ilmi onda olacak. Yani kimin yanında var? Tamam? Diyor ki şimdi iyi dinleyin. Siva an alim aw Hiç fark etmez. İster alim olsun, ister cahil olsun. Yani Allah azze ve celle peygamberini gönderdi, kitabı indirdi. Kişin bunlara gitme, ulaşma imkanı var. Nerede olduğunu da biliyor. Nerede olduğunu bildikten sonra onun üzerine ikame, hüccet ikame olunmuştur. İster alim olsun, ister cahil olsun. Şimdi fekullu men temekkena min ma'rifeti bihi ve anhu diyor ki kimde şunu bilmenin temekkünü varsa yani şuna gücü yetiyorsa Rabbin kendisine yani ona ne emredilmiş ve neyden nehyedilmiş. Diyor ki bunun temekkünün bilmesi, buna ulaşması, bilgisi kişide varsa anhu عَنْهُ وَلَمْ يَعَرِفْهُ Eğer ondan vazgeçerse. Yani oraya gitme imkanı var. tamam Ama gitmiyor vazgeçmiş veyahut yapmıyor. Tamam? Yapmadığından dolayı bilmiyor. Fa kad qamet aleyhil hucce. Bu adama hüccet ikam olmuştur. Subhanallah. Çok güzel. Allah rahmet eylesin şeyh'e. Tamam? Ondan sonra şeyh devam anlatıyor. Bizimle alakalı önemli olan burası. Burası anlaşıldı mı? Bak şeyh diyor ki kişi yani kişiye halen hüccet ulaşmamış. Ama bu adam biliyor. Şurada Kur'an ve sünnet var. Bunu bildiği halde gitmiyorsa bu adama hüccet ulaşmıştır. Bu adam özürlü değildir. Şimdi Allah rızası için soruyorum. Türkiye'de Kur'an ve sünnete ulaşmayan bir insan mı var? Veyahut Kur'an ve sünnetin ne olduğunu bilmeyen bir insan mı var? Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Bak İbn Kayyum diyor ki kulun itiraf etmesi Allah onun üzerine hücceti ikame etmiştir. İmanın lavazımlarındandır. Allah'tan korkun. Heee. Ondan sonracığıma yoksa şunu mu kastediyorsunuz siz? Bilmeden veyahut bilerek biz bu kitabı anlatmadan, bu Kur'an'ı anlatmadan, Allah'ın kitabını anlatmadan bu kitabı kimse anlayamaz. Yoksa bunu mu kastediyorsunuz? O zaman ben derim ki kardeşim siz başka din üzeresiniz, biz başka din üzereyiz. Hani zaten başka din üzereyiz de ama bunu iddia edemezsiniz. Subhanallah. Rabbiniz öyle bir kitap indirmiş ki ap açık her insanın anlayacağı bir şekilde. Tamam? Yoksa hani şunu mu kastediyorsunuz? Biz bir tane alim getirmeden o da bu kitabı birine anlatmadan önce kimse bu kitabı anlayamaz. Allah'tan korkun. Ben diyorum ki Allah'tan korkun. Şimdi şöyle bir söz de duyabiliyoruz bu konuyla alakalı. Hocam ama bak adamın şirki ve küfrü yok. E ee? ama şirk ehline tekfir etmiyor. Tamam? Bu insanlar yani bunu söyleyen kişi İslam'ı anlamamıştır. Çünkü şu adam şunu anlamıyor. Şirk ehlini tekfir etmemek İslam'ı bozan bir unsurdur. Şirk ehlini, küfür ehlini, büyük şirk Allah'a şirk koşan, büyük küfür işleyen insanları İslam'ın içinde değerlendirmek zaten İslam'ı bozan bir unsurdur. Yani o zaman buradan neyi anlayacağız? Bir kişinin, Birkaç tane şirkten beri olması onu Müslüman yapmaz. Bütün şirklerden beri olup Rabbini birleyecek. Bu lazımdır. Bir de şirkten beri olması da yetmeyecek. Şirk ehlini de tekfir etmek zorunda. Bunu yapmasa la ilahe illallahın la ilahe bölümünü yerine getiremez. Biz diyoruz ki açık ve kat'i olan meselelerde büyük şirk ile Allah'a şirk koşan Kişileri biz tekfir ediyoruz. Bunların herhangi tevil ile olursa olsun, kendini nereye nispet ederse etsin ki bunu daha yeni güzel bir şekilde açıkladık. Yani açıklamaya çalıştık Allah'ın izniyle. Bunları yani şirk ehlini ve şirk ehlini tekfir etmeyenleri de biz tekfir ediyoruz. Tamam. Şimdi bu iki grubun küfrüne mütevatir bir şekilde şahit olup da işte bu silsile tekfire girer, biz bunları tekfir etmiyoruz, biz bir şey söylemek zorunda değiliz, bu bizim üzerimize vacip değildir diyen insanların hükmü nedir? Bunlar da onlarla aynı hükmün içindedir ve İslam dairesinin dışına çıkmışlardır. Niye dersek, bakın kardeşlerim iyi anlayın, bu silsile tekfir değildir. Yani Allah'a şirk koşan insan ve bunu yani Allah'a şirk koşan insan hakkında gördük açık deliller var. Bunu tekfir etmeyen insan Allah'ın bu konu hakkındaki ayetlerini yalanlamıştır. Ve bu da ayetle sabittir. Vallazina keferu ve kezabu biayetina fa ulai kahum ashabunnar. <gülüyor> Bizim ayetlerimizi yalanlayıp onlara küfredenler var ya, parantez içinde diyorum inkar edenler var ya, onlar ateşin ashabıdır. Hum fiha halidun. Ebediyete kadar orada kalacaklar. Yani İlk iki grubun küfrü ve şirki kendisine mütevatir olarak ulaştıktan sonra bakın mütevatir diyorum bir kişinin söylemesi mütevatir olmaz. tamam? İki tane fasılın söylemesi de mütevatir olmaz. Gerçekten mütevatir üzerine hiçbir şüphe bulunmayacak şekilde bir Müslümana ulaştıktan sonra bu iki grubu tekfir etmeye onlarla aynı hükümdedir. Bu silse tekfir falan değildir. Çünkü şunu bilmemiz lazım kardeşim. Bir kişinin şirki ve küfrü açık ise, bakın kat'i meseleleri kastediyorum. Yani burada namazı terk eden kişiyi biz konuşmuyoruz. Bu ihtilaflı bir mesele. Bu burada delil olarak getirilmez bile. Bu çok saçma olur. Küfrü ve şirki kat'i olan, büyük şirkte Allah'a şirk koşan insan, bu kişiyi tekfir etmeyen isterse 1 milyoncu sırada olsun, isterse 5 milyoncu sırada olsun o kişi İslam dairesinden çıkmıştır. Bu silsileyle alakalı bir mesele değildir. Küfrü ve şirki kat'i olan insanları tekfir etmemekle alakalıdır. Tamam? Bunun illeti de o zaman şuraya giriyor. O kişiler hakkında inen ayetleri ve hadisleri bu kişi yalanlamış olur. Anlaşıldı mı inşallah? Evet. Şimdi şöyle bir tip de var. Ya hocam şimdi... Bazıları var umumen tekfir etmiyor. Yani diyorlar ki işte efendim biz oy verenleri hiç tekfir etmiyoruz. Yani oy meselesi sadece bir misaldir. Şöyle diyebiliriz hocam şirk işleyen bir kişileri biz tekfir etmiyoruz. Ama hocam şimdi öbür tarafta bazıları var onlar diyor ki biz bu konuda taksimata gidiyoruz. Yani şirk işleyen şirk amelinde bulunan şu şu şu şu vasıfta olan insanları tekfir ediyoruz. Ama işte dağ başındaki teyze, ama işte şeriat gelsin diye oy veren amca gibi tevilleri getirip bu kişilere diyorlar ki hocam nasıl aynı kefeye katacaksın? Tamam hani birisi umumen tekfir etmiyor, diğerleri sadece kısmen tekfir etmiyor. Hiç önemli değil. Tamam hiç önemli değil. İsterse bir insan sadece bir tane müşriğin kat'i meselede hükmünü vermesin, isterse bin tane müşriğin hükmünü vermesin, hiçbir fark etmez. Kendisine mütevatir olarak ulaştıktan sonra yani o zaman konuyu özetleyecek olursak anladığımız ne? Kardeşim şirk bir dindir. Nasıl Yahudilik, Hristiyanlık bir din ise şirk bir dindir. Ve kim büyük şirk amellerini bize zahir ederse biz de ona tekfiri zahir ederiz. Tamam o kişi bize şirkini gösterirse biz de ona şirk hükmünü veririz. Bu, bu kadar basittir. Bu konuda Bundan başka bir şeyi söyleyen kişi dalalettedir. Allah'tan korksunlar. Allah'tan korksunlar ve ümmetin kitaplarına geri gelsinler. Ve ümmetin kitabı son 200 senede yazılmış kitapları kastetmiyorum. Seleften nakiller getirsinler. Biz şimdi seleften nakil getirdik. Şirk bir dindir. Kata de bunu söylüyor. Kardeşim kata dedin daha öncesi varsa veyahut onun zamanında tam tersi varsa bize getirin biz de bu konuda tövbe edelim. Tamam. Biz diyoruz ki şirki ve küfrü zahir olan kişileri tekfir etmeyenler bunlar kesin ve kesin İslam dairesi dışındadır. Çünkü o kişiler hakkında Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu nasarı kabul etmiş etmemiştir. Allah azze ve celle bu konuda onları hidayet eylesin. Onları da bizleri de cennet ashabından kılsın. Allahumme amin. Ve ahiru du'avana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin.